Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselam Ala Seyyidil Murselin Muhammedin Ve Ala Alihi ve Sahbihi Ecma'in Kıymetli dinleyenlerimiz Bugün önemli bir Vazifedeyiz. Allah Teala inkıta uğratmadan Tamamına ermeyi nasip-i Eylesin. Amin. Biliyorsunuz Şifa-i Şerif dersleri Seneler önce başladık herhalde, 2010'larda başladık, belki de 2009'un sonlarında başladık ve 2011'in işte Kasım ayına kadar devam ettik. 27 Kasım olarak son tarih kayıtlarda gözüküyor. 27 Kasım'da pazar günleri yapıyorduk, şeyde, Ahmet İsevi Derneği'nde yapıyorduk. O tarihte son dersi yapmışız. İşte 2011'in sonu. Şimdikine geldik. E hemen hemen senesi işte Kasım'ın sonuna geldik. Ne oldu? Yani 12, 13, 14, 15. 4 sene olmuş. Tam 4 senedir bu dersi yapamadık. Maniler çıktı. Evvela tabii hapis süreci oldu. Çünkü aralığın başına 15'te bir yaptığımız için işte öbür pazar olmayınca ayın 11'inde falan aralığında biz hapse atıldık. Allah Teala zalimlerden intikamını alsın fazlu keremiyle bizlere yaptıkları muamelelerin intikamını dünyada ahirette onlarda bırakmasın. Amin. Bu e, neticede çok derslerimiz geri kaldı. Çok maddi manevi bizi perişan ettiler. Allah da onları perişan eylesin. Amin. Hala da beraatte alamadık. Mahkemede devam ediyor. Rabbim dualarınız bereketiyle Hayırlı kaderler, hayırlı kararlar nasip eylesin. Amin. Şifa-ı şerif hürmetine. Bu şifa şerif büyük bir kitaptır. Bunu Osmanlı basmıştır. Kur'an-ı Kerim gibi yani sayfeleri Aynı hemen hemen 600 küsur, 606 sayfa Kur'an-ı Kerim. 606 sayfada olabilir o da. Bizim arkadaşlara da ben şifa-ı şerifi bastırdım. Çünkü... Şifa ı Şerif, Kaz-ı Uyaz Hazretlerine aittir. Kaz-ı Uyaz Hazretleri, ulemanın büyüklerindendir, Maliki ulemasının. Merrakeş'te yatıyor. Üçüncü kere ziyaret etmek nasip oldu elhamdülillah. Bu mübarek zatın ilimlerine nihayet yoktur. Ee, bütün ilimlerde, Hadis-i Şerif Şehleri yazmıştır, birçok kitapları vardır ve eşsiz tespitleri vardır. Bu mübarek zatın yazdığı bu şifa şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde manen çok itibar görmüştür. Çünkü şifa-ı şerifin e, tamamı, yani adı nedir? Es şifa yani gönüllere şifa veren, kalplere şifa veren, akıllara, beyinlere şifa veren neyle alakalı yazmış bunu? Bitearif-i hukuk-ül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa Efendimizin haklarını tanıtmak. Yani onun bizim üzerimize ne kadar hakları var ve onun ne kadar güzel vasıfları var, onun ne kadar üstün sıfatları var bütün bunları sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir ve beyan etmiştir. Ee, Hadis-i şeriflerde sahabe-i beyanlarında, imamlarımızın beyanlarında doludur. Kazı Hazretleri de bütün bunları bir kitapta toplamıştır. Mustafa İstamoğlu biliyorsunuz Üç Muhammed diye bir kitap yazmıştır. Allah muhafaza etsin o kitap insanı dinden imandan eder, asla okunması caiz değil. O kitabı sırf Kazı Yaz Hazretleri'nin e, yine İmam Suyut'un El-Hasaysu'l-Kübrâsı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus özellikler adında, o da üç cilt falan. O kitap, Kazı Yaz Hazretleri'nin Şifa-ı Şerif sair Yani kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar üstün sıfatı var ise o üstün sıfatları reddetmek için ve onları yalancı çıkartmak için ve o müelliflere ve musalliflere, bu büyük alimlere, velilere hakaret etmek için yazmıştır o kitabı. Ve o kitapta bunun birçok örnekleri bulunur. Benim eski Şifa-i Şerif derslerimi e, dinleyenler e, bunlardan çok nasip alırlar. Mesela bizim kaldığımız konu. Şimdi e, haftaki derste inşallah cumaları yapacağız saat işte e, 18.45 yani 7'ye çeyrek kala akşam bu dersler devam edecek inşallah her hafta yapılacak. Hani artık e, her hafta olsa belki evvelce tabii 15'te bir yapıyorduk. Bu ancak işte 45-50 dakikadan e, ancak yine 15'te bire denk gelir yani. Çünkü o zaman iki saat, bir buçuk saat yapıyorduk. Bunu haftalık devam edelim ki hani ders bitmesi lazım. E, çok da ilimler var, şerhleri var. Aliül Kahar Hazretinden şerhi var. İşte Şihab-ı Kifayat Hazretinden var. Şihab çok büyüktür. Allâme Şihab Kazi Beyzavi'ye, Haşi'ye yazmış. Şihabın Şerh'i de rahim de Allah, çok muazzamdır. Şihab Hazretleri buyururlar ki yani Şifa-ı Şerif kitabı e, hakkında e, birçok malumat var. 25 sayfa kadar mukaddimesinde e, benim bastırdığım yani Osmanlı baskısı tıpkı basım yaptım. 25 sayfa kadar da başına alimlerin beyanlarını yazdım. Ali Aydar Efendi Hazretleri ders okuturdu. Ben de onun için ders başlamıştım. Ve okurken ağlardı, üngür üngür ağlardı. Yani belki ağlamadan ders bitirmezdi. Ee, çok etkilenirdi. Bu mübarek kitaptan. Şihab Hazretleri buyuruyorlar ki, şerhinde hangi gemide Şifa-ı Şerif kitabı bulunsa, kitap kitap bulunsa, o gemi batmaz. Hangi işte efendim binada mebnada bulunsa oraya yanmaz, yıkılmaz, bir zarar görmez artık. İtikat meselesidir. Şimdi ben ee, tabii ki gemi yerinde veya da işte şimdi arabalar çıktı diyelim ekserimiz arabalarla geziniyoruz gemiye çok nadir bineriz de ona da kıyas edilebilir tabii arabada bulunmak açısından Birine hediye etmiştim bir doktora bir sene falan arabada yani bulunsun demiştim ona bir sene falan gezmiş ne ne olmuş bir şey sebeplen temizlik mi olmuş ne olmuş arabadan çıkartmış o gün çok da pahalıydı arabası yani, bizim alacağımız türden değil. Ee, araba pert oldu yani. Yahu dedi, Allah Allah, kitabı dedi bugün koyduk canara ertesi gün araba pert oldu. Dedi. O da akıllı adam, hurafeci biri de değil yani. Ee, tabii ki itikat meselesidir. Ama e, hangi gemide bulunsa, bu kitap, e, siz tabii o Arapçadır, okusanız Türkçesini ben tercih etmedim. Ee, dersler yapıyorum böyle, belki bu dersler çözüm yapılınca, sohbet çözümü olsa, kitaba ne gelebilir. Ama sohbet dili başkadır, kitap yazı dili başkadır. Onun onunla çözümü bayağı da yine tas ister, vakit alır. Ama olsun, belki başlatırız o eski sohbetleri şeye, e, çözüme başlatırsak, size belki bir kitap halinde, şerli bir kitap halinde çıkabilir. O çok muhteşem bir şey olur. Bütün ilimler onda olur yani o zaman. Çünkü bunda siyer var, bunda ayet var, bunda tefsir var, bunda hadis var, bunda fıkıh var. Bunda akaid var, bunda tasavvuf var, şifa şerif yani. Sadre şifa, yani göğse, gönle şifa yani. Tabii ki hangi hastanın başında okunsa, harekelidir o Osmanlılar harekeli basmış. Şimdi mesela bu benim önümdeki de hareketsizdir, Arapça bilen hareketsiz okur. Ah tabii Arapça bilen derken sarf ayvi ilmi olan okur yoksa. Normal Arapça konuşanlar okuyamaz. Ee, bu kitabı Osmanlılar, işte benim bastığım tıpkı mı o, harekeli basmış. Kur'an-ı Kerim gibi. Sayfası Kur'an-ı Kerim'e tutuyor. Ee, o harekeli niyedir? Hangi ağır hasta, ölecek çare yok. Eceli gelmediyse, eceli gelene çare yok. Eceli gelmediyse hani sürünmesin, iyilessin diye. Çünkü adam 10 ne? komada kalıyor. E, dolayısıyla millet bakmak zor oluyor falan. Eceli geldiyse Allah rahmetine gider. Eceli gelmediyse iyileşsin diye. Başının üstüne dururlar, hatta başına tutarlar. Bütün şifa şerifi okurlardı. Ben kitaplarımda var mı burada. Bir getirebilirseniz iyi olur. Ee, şifa şerifi, okudukları oku, üzerine şifa şerifi okunup da iyileşmeyen hasta görmedik diyor alimler. Tabi az meselesi, iklas meselesi, itikat meselesidir. Bunlar e, hepsi birlikte olduğu zaman bu eser zuhur eder. Ama biz buna itikat ediyoruz. Onun arabalarımızda bulunduralım, evlerimizde bulunduralım. Hani onun tercümesi değilse de e, metnini bulunduralım. İşte güzel okuyabilen varsa harfleri falan düzgün harekeli okuyanlar varsa hastalarımız üzerine acil efendim şifa için okuyalım okutalım. İnşallahü Rahman. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde e şu kitaptır böyle. Buradan Arapça Es-Şifa bi Tarih fi Mustafa sallallahu Bu Buca bak Arapça biraz tabii yeni dizim yapamadım. Bu çünkü tıpkı basım yani bunun matbaa amire mi olacak bakayım. Şeyde de yazıyor mu onda bilmiyorum. Osmanlı'da hangi tarihte basmışlar? Bazen de sonuna koyarlar. Sayfaya da buradan bakacak olursak ha. Toplamı böyle. Bu 296 iki cilttir. birinci, birinci cilde bakıyorum. Toplarsanız bakarsınız işte. Birinci cilt efendim ne tutmuş? 312 tutmuş. İkinci ciltte 296 tutmuş. Toplayın ikisini işte. Böylece e, 290 desek 12 de buradan koysak bu da olur. 302, 308 gibi olur. 308, 312 daha gibi. Yani demin dediğim gibi işte böyle tam bir Kur'an-ı Kerim baskısı gibi yapmışlar. Sene 1312'de Hicri şeyini söylüyoruz. 1312'de Matbaa-i Osmanlı matbaası basmış. Yani bu Cumhuriyetten evvel ki zaten Cumhuriyetten sonra hepsini mahvettiler. Ne matbaa kaldı ne Arapça kaldı ne Osmanlıca kaldı. Marifi Umumiye Nazaret Cellesi'nin ruhsatıyla yani e, marif yani işte şimdiki milli eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eee tetkikinden geçmiş Osmanlı zamanında ruhsatlı 1312 seneli Şehri Şaban muazzamında tabii ki tam bulmuştur ders adet yani. Efendim İstanbul'da Şaban ayında basılmış. Şu anda 120 sene falan oluyor basımı. Bu mübarek eser inşallah bundan sonraki derslerimizde de Rabbim Fazbu Keremiyle. Zaten başında diyorum ki Mustafa İslamoğlu adlı bir kişi Üç Muhammed namında yüz karası bir kitap yazmış. Ve bu kitap müsveddesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve bazı faziletlerini beyana çalışan hasais kitaplarına yani hasais demek efendim sallallahu aleyhi ve özellikleri demek. Yani kokusu şöyleydi sallallahu aleyhi ve sellem. Gözü böyleydi sallallahu aleyhi ve sellem. Teri böyleydi sallallahu aleyhi ve sellem. Saçı böyleydi sallallahu aleyhi ve sellem. Kuyub şöyleydi, ahlakı böyleydi. Bütün yani her şeyini yazmış bu kitaplar. Bu kitaplara özellikle Kazı Yaz Hazretlerine ait olan Şifa Şerif'in rivayetlerine tan etmiş. Yani hep ayetleri, hadisleri, ayetleri zaten yanlış te tefsir yapıyor, hadisleri de tenkit ediyor, uydurma diyor, şu diyor bu diyor. Kıymetli müellifi aşırı yüceltmecilik yaparak hadisler uydurmak ve ediyor. Koca Kazı Yaz gibi hadis sahi müstemeşer yapmış. Hadis üzerinde ihtisası var olan bir allame-i Cihan, dünyanın en büyük alimi. 900 senelik falan bir zat bu. Peki de fazlası var. Böyle bir allameyi ki bütün İmam Suyutiler ondan alıyor. Bütün kendisinden sonra gelen bütün dünya alimleri ondan alıyor yani. Böyle bir alimi aşırı yüceltmeci. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok yüceltiyor falan diye e, bu yüceltmek için de hadis uyduruyor. Şimdi mesela bu kaldığımız ders, yani 2011'de kaldığımız noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, fiziksel özelliklerinden, bedeni şerifiyle alakalı faziletlerinden bahsedirken e, çok kuvvetli olması. Bu gücünün de 30 erkek, 40 erkek kuvvetinde oluşu. Ve bunun e, tabii ki eşlerinin fazla oluşu. Bundan dolayı cima kuvveti, yani bahis burada kalmışız. Şimdi onun için siz şimdi derseniz hoca buradan ne ala, nereden başladı ya kitaba? Demeyin yani. Çünkü ben kaseti dinledim. 2011'in 27 kasımındaki son okuduğum ibareye göre. Peygamberler ve hatta Allah'ın dostları bekar Allah'a kavuşmayı istemezdiler. Yani ölürken bile hanımı önce ölse, yani muazzim bir cebel olacak radıyallahu anh veya başka bir sabit olabilir. Hanımı karşı yatakta, o bu yatakta. Hanımı kendisinden önce vefat etti. Hemen zevvicuni, ben evlendirin dedi. Halbuki e, cinsel manada gücü yoktu. Vefat etmek üzereydi. Neden? Sünnetsiz gitmeyeyim ahirete. Nikah sünnetiyle gideyim diye isterdi. Onun için e, alimler, veliler yani Allah'a bekar kavuşmak istemezdiler. Bekar e, yaşamanın ve bekar ölmenin çok büyük tehlikeleri oldu. adı, hadis-i şerifler işte var. Şırar hüküm, e, şırar en şerlileriniz e, be, bekarlılar, bekarlılarınızdır. En şerlileriniz, diriyken de ölüyken de, hakikaten ölür de kalır bir yerde yani evde kilitli kalanlar nice gördük ki kokuştular. Cenazelerini elimizi değmeyecek halde kaldırdığımız çok mübarek alim zat, mübarek ama işte evlenme sünnet terk etmesinden bir ceza. Efendi Hazretlerimiz öyle buyurdu işte, sünneti terk etmenin cezası. Ama hakikaten yani hafız-ı kurra, çok takva sahibi bir e, hoca efendiydi ama yanına yanaşamadık yani. Kaç tane çuval üstüne çuval üstüne Eyüp'e gömdük. E, demek ki e, sünneti terk etmenin tabii e, şeyleri var. Ahirette ne çıkar bilmem ama dünyada mesela görülen şeyleri oldu. Onun gün e, Allah dostları bekar olarak Allah'a kavuşmayı kerih sayardılar, mekruh görürdüler diyor. O ibarede kalmışız biz. bizim dersimiz oradan devam edeceğiz. Burada eee İslamoğlu bu efendim efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte onu önümüzdeki derste o rivayetleri izahlanı yapacağım. Yani Buhari'de geçen rivayet. İbn Hacer'in, Koca İbn Hacer ki kendi de oradan kaynak verip duruyor. Bütün kitabının altına İbn Hacer doldurmuş. Sanki İbn Hacer'den ne anlıyorsa. E İbn Hacer'in bu dediğini niye görmüyorsun? İbn Hacer Fetihül Bari yani Buhari şeridir. E, şurada arkamızda var herhalde. 20 cilt, 30 cilt tahkik de ettiler şimdi. Ee, i̇bn Hacer orada mesela bu rivati tahlil ediyor. E, cennet erkeğine tekabül ettiğini söylüyor. 30 cennet erkeği, dünya erkeği değil. Dolayısıyla e, dünya erkeklerinden kaç erkeğe tekabül eder kuvvet bakımından. Bunları zikrediyor i̇bn Hacer. E on sonra Nesai'yi zikretmiş. süneninde meşhur bildiğimiz Sünnen Nesai Altı kitaptan, kütüphüs siteden biri. Birçok kaynakta geçen şeye Diyor ki, Kazı ı İyaz, bir de çok terbiyesiz bir konuşma, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cinsi el manadaki kuvvetini ulema beyan etmiş, hadis-i sahabe beyan etmiş, sahabeden sonra tabi rivayetler gelmiş, Muharide gelmiş vesaire Hz. Enes en yakınında hizmet ettiği için Hz. Enes'ten gelmiş vesaire bu rivayetlere kalkıyor, diyor ki, işte Süleyman aleyhisselamın e, eşleri çoktu, 300 Nikahlı 700 yariye diye geç, Onları hep anlatacağız ömzeki derste. Davut Aleyhisselam'ın öyle. Bu rivayetleri diyor e, itibara aldılar. E şimdi bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan geri mi kalsın? Bak şimdi bak. Geri mi kalsın? Geri kalmasın diye diyor. Karizma katmak için. Dikkat et. Karizma katmak ne demek ya? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde böyle bir kuvvet yok. E, ona uydurdular. Ya karizma katmaya ne gerek var? Ona bakarsan İsa Aleyhisselam evlenmedi. Karizması mı eksildi haşa? Ona bakarsan Yahya Aleyhisselam hasur idi. Onu anlatacağız. Bir dahaki dersleri kaçırmayın. Derslerin birini kaçırırsanız öbürleriniz zor anlarsınız. Çünkü bu öbür ortadan vaza benzemez. Bunlar derstir. Hasur demek işte kadınlara yaklaşmadı. Ondan izahı var Yahya Aleyhisselam'ın. E Allah korkusundan eridi gitti. E şimdi Yahya Aleyhisselam'ın karizması mı eksildi haşa? Yani sanki. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bu durum var mıydı yok muydu? Biz burada sahabe-i kiramın tespitleri ve rivatlerini tahlil ederken gerçeği anlamaya çalışıyoruz. Her peygamberde aynı şeyin olması da icap etmez. Evlenmeyeni de var. Ve lakin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben nikah sünnetiyim. Evlenmek benim sünnetimdir. Femen rahibahın sünneti felesemindir. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. E senin artık Yahya aleyhisselam'ı, İsa aleyhi selam'ı taklit etmeye hakkın yok. Çünkü neden? Burada sen e, bu ümmetten olduğuna göre senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem neyi sünnet ettiyse bir de tehdit ediyor. Benden değildir diyor şimdi. Benden değildir tehdidi olmasa. Hadi sarık sararsanız namaz yetmiş kat eftaldir. Sarmayan benden değildir gibi bir şey yok. Burada evlenmeyen benden değildir. O zaman e, burada tehdit var. Dolayısıyla bu sünnet öbür sünnetlere benzemiyor. Kuvvetli sünnet oluyor. dava. onun hükümlerini evlenmekle ilgili 3-4 kitabım var. Onlar da nikah hakama bakarsınız. Benim durumum şu, bana göre nasıl yapabilirim mesela, ben müsait değilim. Ne bakımdan müsait değilsin? ona göre madde madde yazılmıştır. Şimdi adam diyor ki İslamoğlu, Süleyman Aleyhisselam'ın diyor işte bin tane eşi olunca diyor, işte bir gecede yüz eşiyle birleşince diyor, işte rivayetleri söylüyor. E şimdi diyor ne olacak, bizim peygamberimiz eksik kaldı. Tövbe estağfurullah, haşa ve kelle. Ne yapalım diyor, karizma katmak için diyor uydurmak için diyor. Kazı yaz diyor uydurdu diyor. Ya Kazı yaz uydurdu diyorsun ama senin lafın Kazı yazda durmuyor. Neden durmuyor? Kazı yazın getirdiği rivayet Buhari'den. Kazı yazın getirdiği rivayet Nesai'den. Kazı yazın ki İbn Hacer'den öncedir. Kazı yaz çok öncedir İbn Hacerler daha sonra. Ama İbn Hacerler bunun katmellisini alıyor. Kazı dediğinin daha ziyade rivatlerini eklemiş i̇bn Onları söyleyeceğim size. E, hal böyle olunca sen nasıl Kazı İyaz'ı itham ediyorsun? Esasen sen Bukharilere kadar gidiyorsun. Daha da ileri gidiyorsun. Neden? Bukhari bunu kimden alıyor? Kaç tane şeyhinden o ondan, o ondan. E, rivayet kime dayanıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan hayatını bilenlere dayanıyor. Öbürleri nasıl bir şey? Rüyada mı görmüş? E, Enes maliyet dayanıyor. Diğer sahabeye dayanıyor. Sen bu sefer ne diyorsun? Enes ibn Malik uydurdu diyorsun. Ya ama kazı yazı hedef alıyor ki halk kazı yazı tanımaz ya. Onun için vur gitsin. E Desek Enes ibn Malik uydurmuş, milletce şey, aa. Desek Bukhari uydurmuş ya Bukhari sahiptir ya. İşte onun için milletin kafasını karıştırdığı için ben bunlara reddiye yazıyorum. Şimdi İslam onla bir reddiye kitap olarak da çıkacak o reddiyelerimin biri bu konudadır. Ama özellikle ne yapmıştır? Efendim, Kazıyaz Hazretleri'ne çok itamda bulunmuştur. Bizleri hasta edecek ve uykularımızı kaçıracak derecede müteessir etmiştir diyorum. O günleri konuşuyorum yani. Uykularım kaçmış artık. şifa Şerif dersi buna göre başlamıştır. Bu nedenle Birçok reddiyeler eski dergilerimde, eski birkaç dergi kapandı ya, onlarda reddiyelerim neşredilmiştir. şifa Şerif e, dersleri de başlamıştır diyorum. iki haftada bir devam edecek diyorum. O zaman da söylüyorum bunu. Yani 2009, evet burada tarih e, 15 Nisan 2009. Yani 1430 Hicri şimdi 6 sene olmuş bu konuştuğumuz şey. Demin dedim ya 2009 olabilir başlaması allah Teala Pirimiz, Şeyhimiz Hacı Mahmud Efendi Hazretleri başta olmak üzere dersimizin müdavimlerine bütün sevdiklerimizle birlikte maddi, manevi şifalar ihsan eylesin. Bu mübarek eseri hitama erdirmeye muvaffak eylesin. Yani dersleri bitirmeye. İnşallah çözümüne de bir hız verirsek belki muhteşem bir ansiklopedik kitap çıkar. Çünkü 49 ders var şu an. Onların çözümü belki de yani edecek 5 cilt. 10 cilt edebilir. Çünkü 2 saat, 3 saat bir ders. Çok faydaları oldu bu derslerin tabii. Ravza-i Mutar'a da bir gün e, işraat bekliyorum. Nereden geldi? Çankırı mıydı? Bir yerlerden imamlar geldiler. Yahu dediler, itikadımız çok bozuk idi. Bir şey bilmiyorduk ki dediler. İşte internetten o zaman veya radyodan, radyoda her tarafa ulaşmıyordu tabii. Şimdiki televizyon gibi değil. E, internetten dersler atılıyordu. Bu şifa derslerini dinleyip dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ancaktan biraz tanıdık dediler. Hiç bilmiyorduk onun hakkında bir şey dediler. O zaman, imam, imam, ne kadar dua ettiler bana ya! İmamlar bile bir şey bilmiyor. İslam oğlunuz dinliyor, öbürünü dünüyor. adam bütün hadisler inkar ediyor. Ondan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün faziletleri inkar ediyor. İslam oğluna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden de üstün değil. Tabii tabii. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ هَدِينَ الرُّسُولِ <gülüyor> Rasullerin arasına ayırmayız varmış ya ayet âmena Rasul'de. Halbuki o ayet manası manas ne? Rasullerin arasını imanda ayırmayız. Ne demek? Hepsine inanırız demek. Yoksa Rasullerin bazısı bazından faziletli olduğuna dair ayet var. Tilki Rusul ﷺla bazı mıla bazı. Bu Bekara suresidir. Rasullerin kiminin kiminden üstün kıldık, hem de çok üstün kıldık. Ayet millete o ayeti söylüyor. Öbür ayetleri de halk cahil, bilmeyince inanıyor ona. Ve Rasulü ﷺla bazı mıla bazı. Bu İsra suresine aittir. Nebilerin bir kısmını diğer bir kısmından çok üstün kıldık. E burada birbirinden üstünse e tabii ki Ülül azm olanlar <gülüyor> Resuller nebilerden üstün. Nebiler 224 bin diyelim. Resuller 313. Resullerin içinde Ülül azm ciddiyet ve karar sahibi, istikrar sahibi. Ülül azm 5. Anladın? Musa İsa Nuh, İbrahim, Muhammed Mustafa sallâhu aleyhânebine bin i al mecmaîn Rasûller beş Kitabı tutuyorum diye sol elimle işaret ediyorum Sonra helima kızar, hasporca Hasbunca bir soleriyle biraz işaretler yapmış idi Bir cuma gün, çok, otuz, otuz beş senelik iş Şeyde sonra indi helima da yaşlı Of'un ağası oğullarından O zaman da doksan yüze yakın Kulaklara pek duymuyor Yani sohbetler ince tabii bizim Efendi'ye de biraz şey. Nazı geçiyor tabii yaşlı Bizim efendi Hazreti Efendi okurken İnönü dönemi kurslar medreseler jandarma basarken o ağalık olduğu için ofta her yerden ağ alıp kalktı. Bizim oftan kalkmadı buyururdu. Hakikaten kalkmadı. Hala vardır. Sarallar vardır. Çakırollar vardır. Nohollar vardır. Ağalık bazı işe yarıyor tabii. O dönemde jandarma şuna buna Çalek köyüne yani Hacı Dursun Efendi köyüne gelemiyordu. Çünkü ağaların gücünden dolayı mevziye silahlı girermiş yani. O Hel-i Mâis'te gördüm öyle, yaşlıydı, beyazda sakallıydı. Efendi Hazretleri ne dedi, kulağı duymadığı için biraz daha soldu. Efendi bir saat tutma okuyordu. <gülüyor> ya çok uzattın dedi falan da, Efendi Hazretleri gülüyor, ne yap Hasb-ı musun sen dedi ya, de bir sol elini kaldırıyorsun muhazef falan. <gülüyor> Onlar işte çocuklukta, gençlikte kafama gelenler şimdi ihtar gibi aklıma gülüyor. Kitabı tuttuğum için böyle yapıyorum, anladın Uygun değil yani çünkü peygamberleri gösteriyoruz şimdi. Edebe rahat etmek lazım, sağ el. He. Ne dedik? Ülül Azim peygamber. Kaç tane? Beş tane. Kur'an-kerimde ismi geçen kaç tane? Yirmi beş tane. İki de ihtilaflı var. Lokman ile Hakimle. Efendim, selam şey, Zülkarneyn, Zülkarneyn Lokman, adı geçmez, zamiri geçer. E, Lukman ile Efendim, Zülkarneyn ihtilaflı. Onlar da olsa yirmi yedi eder. İsmi geçen ittifaklı yirmi beş tane. Bu yirmi beş tane de Ülül Azim kaç tane? Beş tane. Bu beş tane de en üstün gibi sırayla geliyoruz. En üstün Muhammed Mustafa. Sallallahu Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam. İkinci kesinlikle ittifaklıdır. Ondan sonra benim bildiğim kadarıyla Musa Aleyhisselam gelebilir. Sonra Aleyhisselam gelebilir çünkü bunlar efendim kitap ve suhuf sahipleri. Kitap, e, İbrahim Aleyhisselam suhuf sahibi. Suhufi İbrahim'e, İbrahim'in sayfeleri diyor Kur'an. İbrahim Aleyhisselam suhuf sahibi. Diğer ikisi kitap sahibi. Davud aleyhisselam Lazimden geçmiyor. Halbuki kitap sahibidir, Zebur sahibidir ama Lazim'de geçmiyor. Çünkü onun kitabı vazu nasihatlerden ibaret idi. Fıkıh helal haram meseleleri yok. Müstakil şeriat değil. Müstakil şeriat da geldi. Sonra İncil'le neshedildi. İncil'deki müstakil şeriat getirdi. Zebur arada geldi. Vazu nasihat babındandır. Yeni bir hüküm getirmedi. Yani bir helal haram değiştirmedi. Namazın rekatı, orucun günleri o zamankine göre değiştirmedi. Ee, sonra Nuh aleyhisselam gelir diye düşünüyorum. Efendim bildiğim kadarıyla bu. Şimdi bu beş Rasul ne oldu? 313 Rasulden üstün oldu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamber alemlere rahmet olarak gönderilen başkası yok. Çünkü bütün peygamberler sırf kendi topluluğuna gönderiliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insü cinne gönderildi. Ve alemlere gönderildi. Meleklere de gönderildi. Yani bu sefer ne oldu? Hepsine neftal oldu. E İslamoğlu bunu dahi bu kadar açık ayetler var. Hadisleri hadi kabul etmiyorsun. Ayetler var iken peygamberlerin arasında ayrım yapmayız. Ya o inanmak bakımından ayrım yapmayız. Hepsini Allah gönderdi. Fazileti öbür ayet söylüyor zaten. Hadi hadis olsa kaynak soracaksın. Ayet ama adamın derdi üzüm yemek değil. Bağcıyı dövmek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret. Başka bir iş şey yok. Üç Muhammed kitabı sahabeye ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaretle doludur. Ben ondan kaynaklarda sayfalarını vererek, tabi notları alarak reddiyeler yaptım. Bunları topladım şimdi bir yere toplayıp kitap yapacağım inşallah. Daha da çok ilaveler yapacağım inşallah. 13 şifa-ı şerif bu maksatla yazılmıştır. Derslerimizin bir dersi kitaptan takip etmek isteyen ilme hevesli bazı kimseler kitabın Arapça metnini kitaplarçılarda bulamayınca bize müracaat ettiler o zaman. Ayrıca kapakta zikrettiğimiz rivayetler mucizesine okumayanların dahi bu mübarek telifi evlerinde bulundurmalarıyla nail olacakları bereketler ve hafzu korumalar ve şifa yap talip olanlar da bu usta ısrarcı oldular. Bu talepler karşısında biz Kütüphanemizde bulunan Osmanlı dönemine ait 1312 senesi işte Matbaa Osmaniye'de tap edilmiş eseri, aynı baskısını sizlere tap ettik. O zaman diyorum Merakesteki Kabre Şerif'i iki kere ziyaret etmişim. Ee, şimdi üçüncü oldu bu son gidişimde Fasa. Üçüncü oldu. Muhammed Hoca, Keskin Hoca Vendi e, keşfi var. Yani o hiçbir şey bilmedi halde biz yolda giderken bu konuyla da alakalı hiçbir şey geçmedi halde o kadar onlarca belki onktan fazla ziyaret yaptığımız halde, hiçbirinde bir şey demedi. Kazıyaz Hazretleri'nde ayrılırken e, içime geldi diyor tabii ama keşiftir ben anlıyorum onu. E, yani sana selamı var dedi. Hiçbir şey de konuşmadık. Sonra çıktıktan sonra ya dedim ben şifa Şerif'i bastım, şifa Şerif dersleri yaptım ve devam etmek niyetindeyim falan deyince işte bilmiyorum dedi, bak bu kadar kabir gezdik, hiçbirinde bir şey dedim mi sana? Selam verdi sana dedi, özel sana selam verdi dedi. Bu da inşallah bize şefaat edeceğine ve bizden razı olduğuna deliller. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şifa şerif hakkında sahibine ne zuhur etti ve bu bütün kitaplarda zikrediliyor. Ha, haftayaki derste birkaç tarifat şu anda kitabımı getirmedim. Ee, o kitaptan da beyan ederimse Sematürijal yedi velinin hakkındadır. Birisi Kazıyaz Hazretleridir. Bu yedi veli Mekkeş'teki veliler. Orada Merakeş'e gidenler sırası vardır. O tertip üzere onları ziyaret ederseler. Geçen dergide çıkmıştı. Onları ziyaret ederseler akşamın İmam de bitiyor yedincisi. Duası ne hacet varsa kabul görür diye. Niyet ederlerse. Onlardan biridir. Kazı Hazretleri. Bu mübarek velinin Resulullah s.a.s. bizzat zoratına göründü geldi ve buyurdu ki beni çok methettiğin için, hakkımda güzel bir eser telif ettiğin için Şifa Şerif'te bulunan bütün rivayetleri beni bana tazim niyetiyle, ihlas ile telif ettiğin için, derlediğin için sana şefaat'ı söz verdim buyurdu. Başka bir rivayetler de var orada, müjdeler de var. Onları da haftaya okurum. İnşallahü Rahman. Şimdi Allame müerrik İbnü Ferhun. Bu çok büyük bir allamedir, alimdir. Diyor ki: Şifa Şerif sahibi bu eserinde eşsiz bir sanat sergilemiş. Tüm muhasırları onun bu konudaki yeterliliğini teslim etmiş. Yani onun aslında olan bütün alimler bunun misli yazılmamış. Bu sahada eşsiz olduğu hususunda hiçbir kimse onunla çekişmemiş. Bir alim bile yani ya şu da ondan iyidir diyeceği bir kitap yok. Musabakataki mezi reddeden olmamış. Yani bu yarışta en önde. Aksine bütün ulema ondan istifadeye çalışmış. İnsanlar onu gittikleri her yere taşımış. Fas neresi merak yaşay? Ama Osmanlı'da kaynıyor bu kitap. Çünkü o zamanki imkanlarda oradan her kitap buraya gelmiyor. O zamanki imkanlarda. Ama gelen, oradan gelen yolda götürmüş, yanında götürdüğü için her yola çalışmış. İnsanlar onu taşıdıkları için nüskaleri şarka ve garbe, süratle yayılmış. Yani doğu, batı her yeri kuşatmış. Molla Ali Elkari İmam Ali Elkari Hazretleri Efendim yerini buldun mu da gönderiyorsun. Benim çizdiklerim var. fizik, Bakayım, burada da çok şeyler çizdim ha benim bütün kitaplarım böyledir. Başları, sonları, ortaları, her şey not alıyorum tabii ki. Burada şifa kitabının faziletleri demişim. Bak 61-65 demişim. Ya, not almadım şimdi daha burada ne yapacaktım? Rezil olacaktım. Ve arayana kadar canım çıktı şimdi. Efendim, bu mübareğin faziletleri hakkında. Evliya Allah buyurdular ki diyor, bu zatın kitabının bir misli yazılmamıştır. Ee, Meşayihtan işittim ki diyor, Muhammed Beşir Tahir el-Ezheri, büyük allame, El-Yavakit-ül-Semine isimli eserinde söylüyor. Medine aliminin mezebinin gözdeleri. Medine alimi kim? İmam Malik. İmam Malik'in en, mezhebinin en büyük adamlarından biri Kazır yazdır. Meşayihten işittim ki diyor, şifa kitabıyla meşgul olmak, eyyamel veba, diyelim ki mikroplu bir hastalık, taun, veba, yani kolera gibi bulaşıcı ve mikroplu ve öldürücü, şimdi bile böyle hastalıklara tutulan arkadaşlar görüyorum. Bu şifa kitabını okumak veya üzerine okuması, nafiun müfidün çok faydalı olduğu kesinlikle tecrübe edilmiştir diyor. Bulaşıcı hastalıklar okumak. Evet. Yine diyor ki bakalım kitabın sahibini hangi alimin beyanından alınmış onu da diyelim. İbnül Mekkari. Büyük bir alimdir. El Yemeni eşşafi'i. Bu zat alimler diyor enne kitabe şifa lemme şahidu bereketu. Bütün ulema evliya bereketini görmüşler. Hayzü ka'ud dararun bi mekanin kâne fî. Bulunduğu bir yerde zarar olmuyor. Dükkandaysa, evdeyse, arabadaysa. Bulunduğu mekanda zarar vakı olmuyor. İtikat ama. Kitaba da hürmet edeceksin. Belinden aşağı koyarsan olur mu? Belinden aşağı koyarsan kafandan aşağı beton gelir. Hürmet edeceksin, yukarı koyacaksın. Arabada da torpidoya falan koyacaksın. Bazıları şoförün yanına koyuyor. Olur mu belinden aşağı? Yüksel koyacaksın. Ondan sonra itikat edeceksin. Ondan sonra salavat-ı şerife okuacaksın. Allahüm salli ala seyir-i Muhammed. Ala Hep salavat. Evet. Zarar olmaz. Görünmüş. Ve la tuğrak Bulunduğu gemi boğulmamış. Hiç bulunduğu gemi batmış değil. Ben ne demiştim size? Bak kitaptan şimdi yerini buldum. Bu da çok büyük bir allamedir. Ebu'l-fet allame Seyyid Muhammed bin Abdüsselam. Hazretlerinin kitabıdır bu. Bu da... Şihab-ı Hafaci'den alıyor. Bak bu şimdi aldığımız yer İbn-i Mekkari'nin. O çok büyük alimdir. Yani o ismini bildiklerimdendir. Diyor ki, Bir hasta şifa Şerif aldı, Harekeli kitap, Kur'an okuyan okuyabilir. O bizde basıldığı şeyde harekeli, öbürleri Arapça kitapçıdan asla hareketsiz. Osmanlı harekeli basmış. Onu okusa ev ya yahut üzerine biri okusa okunsa şefa Allah, Allah ona mutlaka şifa verir. Efendim, bir hastalığa müptela ise, mutlaka şifasını bulacaktır. Çünkü neden? Kitabın adı zaten eş şifa. Ne demek? Gönüllere şifa. Kalbe şifa olan bedene haydi haydi şifa olur. Çünkü en zor, kalpteki itikatların bozukluklarına şifa vermektir. Ondan sonra, ben de diyor, bunun bereketini müşahede etmiş, denemişim diyor İbnül Mekkara Ben bunu denemişim diyor. Zaten bu zat, bu kitabı yazan da diyor ki, zaten iki kişinin bile ihtilaf etmediği bir husustur. Demek ki İslam oğlu gibilerin ihtilafının <gülüyor> adam yere koymuyor. Çünkü iki kişi bile ihtilaf etmemiştir diyor. Ben diyor, bundan e, denemişim. Havas avam, ister ulemaya, evliyaya sor, ister sokaktan geçene sor diyor o zaman için. Ehli ilim indinde mücerreptir. Sadık bir niyetle kim okursa ne niyeti var? Matlubu hasıl olur. Ben bunu hiç yapamadım. O kadar sıkıntılarım var. Bir yapayım ya. kendim okuyayım. Hatta Arapçasını okuyalım olmazsa kayta girsinler arkadaşlar. Bir zaman sürer epey ama makamda okuyacak halim yok. Düz okuyacağım yani. Sıkıntıları açılır diyor. Ben bunu diyor bu kitabı yazan da diyor defaatle denemişim, tecrübe etmişim diyor. Hangi insanın niyetini okusam Abaz'ı okuyamıyor ki yüzüne bile. Onlara da açıkça fayda görmüşüm. Fe ve emanun min her tehlikeden eman. Korkudan güvencedir. Ve tefricu me tenfisun ala kulli muzdarren ve Hangi darda, hangi sıkıntıda, hangi bela'da ise ona feret gelir, nefes alır. Allah ona nefes aldırır. Şifa-i Şerif vasıtasıyla diyor. Yani o kadar burada rivayetler vardır. Faziletler yazılmıştır o demin dediğimi de yerine buldum şimdi kafadan konuşmaktansa e, buradan yeriyle söyleyelim kazı yaz aretlerinin yeni diyor ki adı Ebu Muhammed El Fazıl yeni amcam kazı yazı diyor Rüyada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber altından bir taht üzerinde gördüm. Oturuyorlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e selam vereceğim ama bir dehşet kapladı beni, heybeti kuşattı beni. Bir de bu amcam yani sahabe değil, tabiin değil, tebeği tabiin değil çünkü ilk üç asırda olması lazım onlar. E yani en hayırlılar ilk üç asır. E benim amcam beşinci asır falan. Ya benim amcam bu kadar sahabe var. Orada yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle özel makamlar vardır. Bazen bizim Efendi Hazretleri de görürsün yanında. E sen Ebu Bekir Sıddık nerede diye arama yani. Çünkü Ebu Sıddık'ın makamı ayrıdır. Ama Efendi Hazretleri'nin de sünnet-seniye hizmetinden dolayı özel bir makamı vardır yani. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sıddık'ı yanına aldığı zaman hiçbirini başka alamaz demek değil ki. Her birinde başka makamda beraber oluyor. Buraya da dikkat edin. birbirine birine mani değil yani. Hepsinin yüce makamı kendine özeldir. Tabi ki Hz. Sıddık'ın makamında kimse beraber... O zaman Hz. Ömer de çıkamaz ona. O ayrı bir şey. Ya amcam nasıl oldu da yanında? Amcam diyor benim şaşkınlığımı anladı. Rüyadan baktı ki bu şaşırttı herhalde biraz benim bu makama nasıl geldiğimi. Dedi ki... Dedi bana ki... Ya ben Muhammed! Üçtüd yedeki alâ kitâbi şifa ve temessek bihi şaşırma şaşırma dedi. Benim yazdığım Şifa-i Şerif kitabı var ya, ona sımsıkı sarıl, elini ona böyle dedi, iki ellen sarıl, sıkıca tutun. Ya yani ne demek istedi bana diyor, rüyada biliyorsunuz anladığım manadır rüyanın tabiri. Kendi rüyadayken ne anlıyor ondan? Bana şunu demek istedi diyor, ben bu makama mertebeye Şifa-i Şerif'i yazdığım için nail oldum. Onun için sen de bunu okuyarak bu makamlara erersin. Kazan yaz radıyallahu Allahu an Şifa kitabını bitirdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi rüya aleminde gördü. Demin dediğim. dedi. Resulullah buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem. Ya iyaz ebşir. Ey iyaz sevinebilirsin. Dedim bir maza ya Resulallah. Neyle sevineyim? Gâleb-i duhûlil cenneti. Cennete girmekle sevinebilirsin. Dikkat et şimdi. O tamam kurtardı da bize burada bir şey var mı? Biz de kopartmaya çalışıyoruz ve beşirmen kara hadel kitabı vesmebu bu kitabı okuyanları yazılı harfleri Kur'an okuyanlar o kitaptan okusun diyorum teberruken bereketini alsın ve <gülüyor> okuma hiç bilmiyorum dinleyenleri bunu ben bir okuyayım en iyisi de millete biraz 10 dakika 10 dakika verin her gün dinleyenleri bir de sohbet yapıyoruz ama o tabi kaç senede biter dinleyenleri müjdele bil emn minel ama kör olmayacaklar Ölünceye kadar körlük yok. Gözleri bırakın. İnşallah ya ben şekerden çok korkuyorum. Çok arkadaşlarım şekerden gözü gitti. Ya inşallah bugüne kadar olmadı. Bu nasıl şifa-i şerifi bırakmayacağım inşallah. Derslere devam edeceğiz. Körlükten emniyet bulacağız. Yani tabii ki ilim çok. Şifa-i başında okuyabilirsiniz. E, Alülkar Hazretleri diyor ki Şifa şerifi bir gördüm, anladım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şemali şerifesi hakkında yazılanların tümünü en toplu şekilde özetlemiş ve hakkını vermiş. Evet. Ee, Allame Mörekşe Ahmet el Mekkari Hazretleri ne demiş? Bütün alimler, Arap'ı, Acemi, Türk'ü, Kürt'ü, Mevlid yazmış, Siyer yazmış, Şifa yazmış, yazmış da yazmış. Kullu muhavelü deva'e velakin ma eta'bis şifa'i illa'i yaz. Herkesin kalbi Yanmış, yıkılmış, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tam manasıyla bir tanımak istemiş. Herkes bu hususta ilaç aramış ama şifayı ancak şifa sahibi ıyaz getirebilmiş. Radıyallahu teala. Evet, faydası çok büyük, menfaati çok fazla olan bu yüce kitabın İslam aleminde bugüne kadar misli telif edilmemiştir. Katip Çelebi. Biliyorsunuz Hacı Halife deriz. Keşf-i Zunun. Çok meşhur bir eser, Türkler de bile bunu. Şifa kitabının kadri çok yücedir. Kitabın kendisi Musannifinin celaletine en büyük delidir. Şihab-el-Ghafaci. Kendi asrına kadar bu şifanın bir misli tehlif edilmemiş diyor. Yani kazı Yaz'a kadar. Zaten ondan sonraki alimler daha düşük seviyede geliyor. İbnül ümâd Hanbeli. Bu bir kitaptır ki hiçbir kabiliyet bunun mislini telife müsaade etmez. Hiçbir fazıl da bu minvalde bir eser işleyemez. Allâ-m-u bu menfaate azim faydesi kesir olan bir kitaptır ki İslam'da misli telif edilmemiş. Muhammed Cafer el-Kettani. Kazı İyaz bu eserinde bütün ulemayı hayrete düşürecek derecede görülmemiş bir ustalık sergilemiş. İnsanlar bu kitabı kendisinden nakletmiş. Yazman uskaları dünyanın her tarafına yayılmış. İmam Muhammed bin Muhammed mahluf. Böylece alimler beyan etmişler. Efendim, evvelce güneş insanlara doğudan doğar, batıda batardı. Kazı azim memleket neresi Fas tarafı. Fas neresi? Mağrip, Morok diyorlar. Mağrip ne demek? Batıdır. Ha ama şimdi biz diyor doğudakilere diyoruz ki Mağribi Aksa'dan yani batının en uzak noktasından bir güneş doğdu ki o da şifa şeriftir. Yani güneş bu sefer batıdan doğdu. Yani bu kitap bize geldi. Bu öyle bir kitaptır ki altınla 24 ayar altınla yazacak olsa en değerli mücevherlerle de tartılsa az gelir. Buna yapışın, ellerini bundan ayırmayın. Üstad Muhammed bu Şehpe. Alimler söylüyorlar. Evet, Mahmud Efendi Hazretlerimizin beyanıyla bitiriyorum. Haftaya dersi başlayacağım inşallah. Kaldığımız noktadan devam edeceğim. Tam da Mustafa İslamoğlu'nun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, kuvvetini reddettiği, karizma katmak için uydurmuşlar dediği noktada kalmışız biz. O noktadan reddiyeler. Tabi Şifa Aşe'ni tercüme edeceğim size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı hamidesini ve sıfatı şerifesini bir hakkın anlatabilmek kimsenin haddine düşmemiştir. Onu ne mümkün vasf olun, bak o habibi ana vasf hemen Allah garibi. İsmet Baba diyor ki onu ancak Allah anlatır ondan iyi kim anlatır. Yani onun için e, ne diyor şair yine efendim ne mümkün e, senimet etmek kimmet tahin huda olmuş. Yani senimet eden Allah iken bana mı düşmüş diyor. Ancak Kazıyaz Hazretleri şifa Şerif kitabında bu konuda en büyük gayreti göstermiştir. Üstadımız Hacı Halader Efendi Hazretleri okutacağı her kitaptan önce mutlaka şifa Şerif'ten bir miktar okur bereket için. Hislenir ve ağlar sonra derse başlardı. Zaten Osmanlı ulemasının tamamı bu mübarek kitaba son derece ehemmiyet verirlerdi. Bu da Gavs-ı Azam müceddidi zaman Mevlana Muhammed'in Öfih. Kattes'e Allah'a Bak efendi mücedditliği. 2010'larda, 11'lerde o alimler toplandı ilanetler. Ben daha 2009'da buna müceddidi zaman demişim. Daha evvel, 15 sene evvelde rabıtada demişim. Yani Allah bana belki de iklemeyi, yazmayı nasip etmiş. Efendi Hazretlerimizin şeyi, ben anladığım kadarıyla dedim. Sonra bütün ulema da bunu keşfettiler. Bu kitap, işte dedimse 600 küsür sayfedir, 2 cilt. Ama peş peşi, Arapça hiç, arada hiç Türkçe yok. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda bulunduğu binalara eman ve güvence, tehlikelerden emniyet. 40 tane zırh bedel. Tabii bu kadar şeyi de üzerimize taşıyamayız. Biz de bunu sen uskurt yapacak halimiz yok. Bu deriye bile yazılmaz. Amma ve lakin okuyalım, yüz gibi böyle yerimizde işaret koyarız, devam ederiz. Hastalarda okuyalım, kendimizde bereket için okuyalım, üzerimize okuyalım. Okuyanlara dinleyenlere Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde verdi ki kör olmayacaklar ölene kadar. Allah gözlerini bağışlayacak. Benim için çok müjde beni gibi gözlerim bütün yaralı bereli şekerden. Onun için inşallahürahman sizlerde azîm derecede azam derecede istifade edersiniz. Her cuma 18.45'te şifa Şerif derslerinde maddi manevi şifalara kavuşmak üzere Allah'a emanet ederim. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi selam teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alamin.